Herhalde dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Başlık Lavviyat karşısında mümince duruş Soru Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde Lavv ifadesine dikkat çekilerek Mü'minlerin ondan yüz çevirmeleri, uzak durmaları isteniyor. Lavv ne demektir? Hangi söz ve fiiller lavviyata girer? Cevap Lavv kelimesi, insana dünyevi uhrevi, maddi manevi herhangi bir faydası dokunmayan, gereksiz, boş, Mala yani, fuzuli söz ve fiillere denir. Ayrıca o, herhangi bir bilgi ve tefekküre dayanmaksızın, sırf dine ve dindarlara karşı hakaret ve istihzada bulunma maksadıyla ortaya konan, incitici, çirkin söz ve davranışlar manasına da gelmektedir. Şimdi isterseniz ayet-i kelimelerden misaller vermek suretiyle bu mevzuyu bir nebze açmaya çalışalım. Bir Kelimeyle Batma Mü'minun sure-i celilesinde hakiki ve kamil mü'minlerin vasıfları anlatılırken, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ O müminler her türlü boş, faydasız ve manasız söz ve davranışlardan yüz çevirir ve uzak dururlar buyurulmaktadır. Evet, mümin maddi manevi herhangi bir kazancı olmayan söz, fiil ve davranışlardan uzak durur. Çünkü o, ahireti peyleme mevzuunda zamanı öyle kullanmalıdır ki, yaşadığı zaman dilimi ahirette ona Hazreti Ruhu Seyyidil Enam'la aleyhi Tahiyat ve Teslimat bir sofranın başında oturma ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasına erip, cemali ba kemalini müşahede etme, lütfu şeklinde kendine geri dönsün. Bundan dolayı o, vaktini ya kitap okuyarak, dua ederek, sohbet-i canan eksenli müzakere ve muhasebelerde bulunarak veya hak ve hakikat yolunda hizmet ederek, hizmete engel teşkil eden problem ve açmazları ortadan kaldırmak için çözümler üreterek geçirir ki, bunların hepsi birer ibadet sayıdır. Çünkü doğrudan hizmet etmenin yanı başında, hizmeti kolaylaştıracak ameliyelerde bulunma da bir hizmettir. Böylece mümin, bu türlü hayırlı işlerle vaktini geçirmek suretiyle boş yere konuşmamış, zamanını israf etmemiş, faydasız iş ve meşguliyetlerle kalp ve ruhunda yaralar açacak bir duruma, sebebiyet vermemiş olur. Zira insan laubalice konuşmalar, boş lakırdılar, düşünülüp taşınılmaksızın ağızdan çıkan söz ve lafızlarla hiç farkına varmaksızın kalp ve ruhunda yaralar açıp latifelerini öldürebilir. Bu noktada çok tekerrür etse de önemine binaen ve mevzumuzla alakalı kısmına dikkat çekerek Hazreti Pir'in bu konudaki o veciz ifadesini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. O diyor ki: Hazret dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük leta ifterini onda batırma. Demek ki yerinde fuzuli bir konuşma, tek bir kelime dahi insanın helakine, kayıp gitmesine sebebiyet verebilir. O halde bize düşen, Leyli sözü söyle, yoksa hamuş. Sevgiliden söz et, Aksi halde sus ifadeleriyle dile getirilen hakikati hayatımıza hayat kılmak yani ya sürekli sevgili deyip inlemek veya sükût etmek olmalıdır. Zaten insanlığın iftihar tablosu Aleyhi ekmelü Tehaya efendimiz de kendisine atfedilen mübarek bir sözde mümin sözünün hikmet sükutunun da tefekkür olması gerektiği tavsiyesinde bulunmuyor mu? O halde ağzımızı açıp bir şey konuştuğumuzda, ya din, diyanet adına, ülke ve ülkümüz hesabına bir fayda sağlayacak, bir mana ifade edecek şeyler konuşmalı veya bu faydaları temin edecek meseleleri tefekküre dolarak, sükutumuzu bir tefekkür zemini haline getirmeliyiz. Zaten insanın konuşmadan önce konuşacaklarını düşünmeye ihtiyacı vardır. Evet. Yutmadan önce çiğnemek neyse, konuşmadan evvel düşünmek de odur. İnsan ağzındaki lokmayı çiğnemeden yutmaya kalkışırsa vücudunda değişik komplikasyonlara sebebiyet verebilir ve hatta bu sebeple hayatını kaybedebilir. Aynen öyle de Düşünülüp taşınılmaksızın ağızdan çıkan bir söz, yerine göre insana öyle bir zarar verir ki, insan o tek bir sözde latifelerini soldurup öldürebilir. Hilm-ü Silm Kahramanları Buraya kadar ifade etmeye çalıştığımız hususlar, Lagvin ilk manasıyla ilgiliydi. Lagvin ikinci manasıyla alakalı ise Kasas suresindeki şu ayeti kelimeyi ziket edebiliriz. Ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Vıda semiğul lagva aradu anhu, vakaalu lana aamaluna vlekum aamalukum, salamun aleykum, la tabtagi aljahilin." Müminler boş, manasız, çirkin sözlere maruz kaldıklarında, ayınıyla mukabeleden uzak durup yüzlerini çevirir ve o sözleri sarf edenlere şöyle derler. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Biz sizin için de ancak iyilik ve selamet dileriz. Ne var ki, biz kendini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz. Ayet-i kerimede açıkça ifade edildiği üzere, müminler sevimsiz, nahoş söz ve tavırlara maruz kaldıklarında, hemen karşılık vermek yerine, o çirkinliklere karşı kulak kapatır, göz yumar, söylenenlere aldırış etmeksizin, bizim işimiz bize, sizinki de size der, yüksek ahlak ve secciyelerinin gereğini ortaya korlar. Sonra da, biz cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız diyerek, cehalete karşı belli bir tavır içerisinde olduklarını ifade edip, âli cenâbâne bir tavırla oradan geçip giderler. Değerli dinleyenler, kuran Mucizül Beyan, bu ilahi emriyle inanan insanları muhtemel tehlikelerden korumuş olmaktadır. Şöyle ki, Müslümanlar karşı tarafın sergilediği cahilane tavırlara karşı aynıyla mukabelede bulunacak olurlarsa, hiç istemeseler de onların dengesiz ve ölçüsüz sözleri karşısında günümüz ifadesiyle provoke olunabilecek bir zemine kayabilirler tahrik söz konusu olunca da onların seviyesine düşme gibi bir irtifa kaybı yaşayabilirler. Halbuki değişik vesilelerle ifade edildiği üzere, edep ve hürmetten mahrum nadanlar ne derlerse desinler, biz her zaman karakterimizin gereğini sergilemeli, üslubumuzu namusumuz bilmeli ve bu mevzuda asla fedakarlıkta bulunamayacağımızı, taviz veremeyeceğimizi ortaya koymalıyız. Bundan dolayı hilm müsilmin temsilcisi bir mümin, bu tür nâ seza, nâ beca sözlerle karşılaştığında, onlara cevap vermek yerine o kem sözleri sahibiyle baş başa bırakıp, orayı hemen terk etmesi daha muvaffıktır. Çünkü bile bile gerçeği inkar edip, seviyesiz bir üslupla mugalatalara giren bir kişiye olumlu herhangi bir şey anlatabilmeniz mümkün değildir. Orada durmak, hak ve hakikate fayda getirmekten ziyade zarar verir. Çünkü biraz önce de ifade edildiği üzere çirkin ve incitici bir üslupla hissiyatınıza hitap eder ve siz hiç istemeseniz de o tür bir seviyesizliğin içine çekilmiş olursunuz. Halbuki mekan değişikliği yapmak, o gergin ve sıkıntılı ruh haletinden sıyrılma adına önemli bir faktördür. Siz o tür bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, onları Allah'a havale edip yüz çevirir ve o mekandan ayrılırsanız, iradenizin hakkını vermiş ve hissiyatınızı baskı altına almış olursunuz. Başka bir ayeti kelime kerimede bu husus nazara verilip, İnanan gönüller şöyle ikaz edilir. Ve izâ ra'aytellezîne yahûzûne fî âyâtenâ fa'irid 'anhum hattâ yahûzû fî hadîsin geyri. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman onlar başka bir konuya dalıp gidinceye kadar kendilerinden yüz çevirip uzak dur. Evet. Dinle diyanetle dindarla alay edip durulan bir yer gazab-ı ilahiye müstehak bir mekandır ve bundan dolayı mümin bu durum karşısında onlarla aynı mekanı paylaşmamalıdır. Paylaşmamalı ve kendine yakışır bir üslupla rahmeti ilahiden mahrum o mekanı terk etmelidir.